Bazı arkadaşlarımız. Müslümanın mehneşe içlerinde oturmamış. Bunu benliklerinde, yüreklerinde, iliklerinde hissedememiş. Kardeşlerimiz hani şöyle zanlıyorum. Müslümanlar nasıl bugün dünya üzerinde? İşte felanca gruba saygı almış. İşte onlar nurcular. Bunlar da işte felanca bir gruba şey. Bunlar da felanca mesettenler. Biz de selefiyiz. Hani bu bu taksinin içerisinde biz de onlarla beraber biz de biz de ehli sünnetiz. Yani on, onlar filan A bize tutuyorlar Biz de B tutuyoruz gibi Bu gerçekten çok Yanlış bir anlama şekli Şunu söyleyeceğim Seleften imamların bazen öyle sözleri var ki insan bunu işittiği zaman duyduğu zaman Dünya sanki hakikaten O kadar ağır sözler ki biz bile Bunu hazmedemiyoruz Dünya sanki ayaklarımızın altından kayıp gidiyor İnsanın dizlerinin Bağı çözülüyor Ebu Aliye ismi duymuşsunuzdur İmamlardan diyor ki rahmetullahi aleyh, İslam ve sünnet nimet üzerine o ayete binaen söylüyorum. Diyor ki "Kuratul Muhkem ba'de vefat nabiikum bi'aşr Bu muhkem olan kitabı Kur'an'ı peygamberiniz Muhammed aleyhisselam'ın ölümünden diyor 10 sene sonra okudum Yani peygamber Efendimiz'in vefatından 10 sene sonra Ebu Ali'ye son olmuş. Sahabenin en büyüklerine yetişmiş. tabi'nin en büyüklerinden sayılır. Diyor ki fakat an'amallahu alayya bi ni'metayn la adri ayhuma afdalu Diyor ki Allah Subhanahu Teala benim beni öyle iki nimetle nimetlendirdi ki diyor bana öyle iki, iki nimet nasip etti ki onların hangisi daha faziletli ben bilemiyorum Bunların hangisini daha çok sevinmeliyim hangisi benim için daha mühim bilemiyorum Diyor ki en yahdini lil islami wa lam Beni İslam'a hidayet ettiğine, İslam'a ulaştırdığına Müslüman yaptığına mı daha çok sevineyim? Yoksa beni Haruri yapmadığına mı? Haruri dedi biliyor musunuz? Duydunuz mu? Haricilerdir Haruriler. Yani diyor ki İmam, Allah subhanahu Teala bu iki nimetten diğer milletler içinde beni İslam milletine mi şereflendirince İslam'a hidayet ettiğine mi sevineyim? Yoksa sahil firaklar içerisinde, bidat, heva firakları, grupları, hizpleri, cemaatler içerisinden beni ehl-i sünnetle şereflendirdiğine mi sevineyim? Bunlar hangisi daha fazla etti ben bilemiyorum diyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz durum böyle, hani o, o, o filan cemaatten, bu da filan cemaatten, biz de selefiyiz gibi bir durum değil. Allah subhanahu teala'nın üzerimizdeki olan bu nimetini, inanın bunu her an hatırlayalım, kendi kendimize bunu söyleyelim. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Diyor Allah subhanahu teala. Allah binerimet Rabbi kethup haddi Rabbimizin üzerimize olan bu nimetini her zaman analım bizler bu ülkede Allah Subhanahu Teala'nın rahmet ettiği bizlerin ellerinden tutup bizlerin gözlerini açtı kalplerini açtı çok böyle parmak sayısını geçmeyen insanlar bu çok büyük bir nimet olmakla beraber Allah Subhanahu Teala şu bu gücüde topluluğu veya bizim gibi insanları Hidayete getirmekle ve bu ülkedeki 60-70 küsür milyon insanın da o insanlara bu davetin tevhid davetinin, sünnet davetinin ulaşmasının da yükünü ve benli kimin omuzuna vermiş bir parça? Hepimizin omuzuna vermiş. Bunu öğrendikten sonra iyi tamam. Ben hani, ben, benden bu kadar. Namazımı kadarım şirkte konuşmadıktan sonra sorun yok falan gibi işin içinden çıkma şanslı durumumuz söz konusu değil. O yüzden içinde bulunduğumuz gerçekten bu nimetin hakkında olalım, bunu unutmayalım bunu kendi kendimize hatırlatalım bundan bahsedelim Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizleri böyle bir memlekette gerçekten bizim memleketimizde memleketimiz Ehl i sünnet davetin ismi yoktur kendisi yoktur bizim memleketimizde tevhid daveti peygamberin aleyhissalatü vesselamın kendisiyle gönderildiği mesajı risadesi olan tevhid la ilahe illallah daveti bizim memleketimize daha ulaşmamış daha Türkler toplu olarak müslüman olmamışlar yani, tabiri caiz, eskiler müslüman olmuşlar ya Hangi ne, neyle İslam'a girmiş bizim milletimiz? İşte Anadolu Arapları, değil mi? İşte Yunus Emreler, onların tatlı gelmeleri vesaire. Yani bir tasavvufi kültürle tevhidin tam anlaşılmadığı bir dine girmiş. O yüzden üzerimizdeki nimet çok büyük. Bunun şükrü da etmesi gerçekten çok zor. Ama biz de Rabbimiz Allah Subhanahu Teala dediğimiz gibi bu şükrü bu nimetin şükürünü eda etmek için bundan bahsederek de inşallah bunun hakkını vermeye çalışarak hepimiz kendimize göre yerine getirmeye çalışalım. Bundan sonra, bu kısa tembihden sonra Allah subhanahu ve teala diyor ki ayet-i kerimede sen diyor hatırlat ey peygamber Ey habibi, muhakkak ki hatırlatma Müminlere fayda verir Bunun için söyledim Söyleyeceğim şey Aslında Ehl-i Sünnet davetini Selefi menheci kabul etmiş Kardeşlerimizin birçoğunun Bildiği Sürekli tekrar ettiği şeyler Ama inşallah bu faydalı verir anlamında bunu, bunu, Bundan bahsetmek istiyorum Bahsetmek istediğim bir sebebi de Hepinizin tanıdığı İmam Muhaddis Muhammed Nasiruddin El Albani, Rahmetullahi Aleyh Benim rastladığım dinleyen kardeşlerimize bilirken hiçbir muhaddarası, hiçbir konuşması, fetvası bir konu, bir meclisi yoktur ki muhakkak meselenin ucunu buraya getirmesin. Muhammed Nasiruddin El Elbani'nin selefi davet ehl-i sünnet ve cemaatin daveti olan selefi davet selefi menheci her vesileyle üzerinde terkiz ettiği üzerinde değindiği mevzuyu bir şekilde buraya getirdiği bir bir bir mesele var. O diyor ki biz de diyelim ki bize vermiş üstünde cemaat olarak diğer İslam firaklarından İslam'a intisap eden gruplardan firaklardan kitaplardan ekollerden bize ayrı özelliğimiz bizlerin kitaba ve sünnete intima etmemiz kendimizi kitaba ve sünnete nispet etmemiz değildir. Biz bazı Türkiye'deki ehl sünnet geçinen insanlara söylediği gibi kitap ve sünnet amel eden insanlar değiliz müceder olarak. Çünkü hiçbir İslam grubu, İslam mezhebi, Müslüman düşünülemez ki. Kitap ve sünnete imtimayı ve sünnete nispet edilmeyi diyor olsun hiçbir kimse çıkıp demez ki hayır biz kitap ve sünnete göre Müslüman değiliz biz şu göre Müslümanız hiçbir kim akla başında değil Müslüman bunu çıkıp söylemez bir kimsenin bunu aleni aşikar söylemesi zaten nedir bunun küfrünü ilan etmesiler açıkça hani şimdi, şimdilerde bazıları açıkça sünneti intima etmediklerini sünneti kabul etmediklerini söylüyorlar bunlar da kendi aralarında sünnetin aslını kabul etmeyenleri var ki bunlar azdır genelde umum çoğunluk sünnetin sübutuna, bize ulaşma şekline, sıhhatine tam ederler. Yoksa sünnetin peygamber buraya gelse aleyhissalatü bize bu emri söylese, biz tabi ki onun emri tartışacak değiliz derler. Ama takıldıkları nokta neresidir? Onun gününü ulaşma şeklidir. En mühim, hiçbir Müslüman grup yoktur ki kendini kitapla ve sünnete nispet ediyor, oraya dayıyor. referansını kaynağını bu iki merci, mastar kabul ediyor olmasın. O zaman diyoruz ki bizim özelliğimiz, bizim alamet farikamız, bizi onlardan ayıran şey, sadece kitap ve sünnete olan bağlılığımız, kitap sünnete nispetimiz değil. Peki ya nedir? Biz diyor, üçüncü bir şey, biz, biz üçüncü bir şeyden bahsediyoruz. Kitap ve sünnet zaten üzerinde tartışma olmayan bir konu. Bizim bahsettiğimiz üçüncü şey öyle bir şey ki, kitap ve sünneti doğru anlamada İsmeti yani masumiyeti belgeleyecek bir şey. Biz kitap ve sünneti gerçekten kitabın ve sünnetin sahibinin muradına göre mi anlıyoruz, anlamıyoruz? Bunun doğruluğunu ortaya koyacak üçüncü bir şeyden bahsediyor Şeyhülislam Ülûs'tan. Eee Muhammed Nasır Ve selefi davetinde özü aslı esası budur. Bahsedilen şey budur. O diyor, bu kitap ve sünneti anlamada bize farklı bir disiplin lazım ki biz bunları gerçekten Allah'ın ve Resulü'nün bu kitabın ve bu sünnetin sahiplerinin muratlarına göre anlıyoruz acaba bu da bizim fehmus selef veya menhecus selef dediğimiz şeydir bu ne bizde kitap sünnet peki bunlar, bunlar kafi mi hidayeti doğru yolu bulmada bunların, bunların dışında başka bir şeye başka bir kaynağı başka bir mastara başka bir ilahi vahye inanın bir Müslüman topluluğu olabilir mi? Hayır olamaz. Peki üçüncü esas nedir? Bizi Bizim alameti fariklamaz. Bizi ehl sünnet yapan, bizi selefi yapan şey nedir? Fehmusselef. Yani selefin, yani sahabenin, yani onlardan sonra gelen, onlara tabi olan neslin, onlardan sonra gelen, onlara tabi olan neslin ve onlardan sonra gelen imamların, bunlara ihsan ile, güzellikle her asırda tabi olmuş imamların kitaptan ve sünnetten anladıkları, onların anlama tarzları, onların bunları tatbik etme şekilleridir. Yani kitap ve sünnete bizim intima etmemiz, kitap ve sünnete nispet etmemiz, bizi tek başımıza ehli sünnet ve cemaat olmamıza kafi değildir. Bizi ayıran, bizim iddia ettiğimiz şey evet, kitap ve sünnettir. Ama kitap ve sünneti selefin anladığı gibi, sahabenin anladığı gibi, onların anlayışına göre anlamaktır. Çünkü ben de kitap ve sünneti okursam kendime de göre bir şey anlayabilirim. Siz de kendine göre bir şey anlayabilir. Çünkü anlayışlar nedir? Farklıdır. Hiçbir sosyal metin yoktur ki, ben yani matematik sayısal metinleri söylemiyorum, hiçbir sosyal metin yoktur ki, iki farklı insan bunun üzerinde okuduğu zaman, ikisi farklı farklı şeyler anlamasın. Tabii, tabii ki de anlayabilir. Ama bu anlayış farklıları, bu, bu farklı anlayışlar içerisinde, hatasız olduğunda şüphe olmayan, Doğru olduğundan şüphe edilmeyen anlayış, kimin anlayışıdır? Tabii ki de kendileri övülmüş, kendilerine sena edilmiş. Allah'ın Resulü tarafından aleyhissalatü vesselam. Sena edilmiş topluluklardır ki, bizler o zaman kitap ve sünnete, kitap ve sünnete rağmen, onlara muhalefet edenler gibi, selefin, sahabenin, sözlerini, anlayışlarına bir taraf atma, onların anlayışları kitap ve sünneti, masum bir şekilde, hatasız olarak, hiçbir hata ihtimali olmayan bir anlama şekliyle anları bu şekilde kabul ederiz. Peki o İslam grupları, İslam mezhepleri, Kur'an'ın üstüne kabul eden Selefin anlayışını, onlar hayır biz bunu kabul etmiyoruz mu diyorlar? Diyorlar mı? Elbette diyorlar. Hem de o kadar açık söylüyorlar ki siz bu lafı duymadınız mı? Diyorlar ki ne diyorlar? i̇lm Selefi Eslem وَعِلْمُ الْخَلَفِ اَعْلَمْ وَاَحْكَمْ Selef ne diyorlar? Selef daha selam etti onlar ilimleri. Niye? Zannediyorlar zannediyor çünkü onlar tamam Allah böyle demişse böyledir diyorlar, onun ne olduğunu anlamadan konuyu kapatıp gözlerini bağlayıp devam ediyorlar zannediyorlar. Ama diyor Halef alimleri daha bilgili, daha hikmetliydi Selef alimlerinden. Bunu bu şekilde söylüyorlar yani. Tamam yani kahramanlık destana geldiği zaman tabii ki Hazreti Ömer'in adaletinden, işte Ali'nin kahramanlığından, bunlardan bahsediyorlar. Ama dini anlamada dinin temeli en büyük usulü, en büyük temel taşı olan ne diyorlar? Bunu açıkça söylemiyorlar meşariler, maturiler. Selefin yolu daha selametliydi. Ama halefin yolu bilgi bakımından, hikmet bakımından onların daha üstündür. Yani sonradan gelen alemler. Peki bizim ehli sünnet ve cemaatin, selefin ve alameti farikası olarak söylediğimiz bu üçüncü anlayış disiplinin edillesi, temelleri nereye dayanıyor? Bunun delilleri ne? Bunu biz söylüyoruz ama bunu, bunu neye göre söylüyoruz? Bunu yine biz Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine rağmen söylemiyoruz. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da buna işaret ettiği için hatta tasrih ettiği için Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu salah eden, açıkça söylediği için bizler bunu bu şekilde söylüyoruz. Allah subhanahu ve teala Tevbe suresinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Aleyman 1. ayette Hepimizin bir ayet-i kerime buyuruyor diyor ki سَبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِينَ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Diyor ki muhacirlerden ve ensardan hani bu evvelkiler, öncekiler, önceden Müslüman olanlar ve onlara ve onlardan sonra gelip hayırla onlara tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Sonra ayetin devamında diyor ki Allah onlar için halklarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte apaçık bir kurtuluş budur. Allah subayet eden siz de kim orada? Muhacirlerden, ensarlardan önce gelenler yani sahabeler. Ve ondan sonra onlara ihsan ile tabi olanlar. Burada bu işaret midir? Allah subayet eden İttifa edilecek örneğin, menhecin, metodun kim olduğunu göstermiş midir burada? Açıkça göstermiş, açıkça demiştir. Nisa suresinde Allah Teala Bir başka ayet. Hepimizin bildiği ayetler ama inşallah hatırlatmakta fayda vardır. Diyor ki, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ min بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ kim diyor kendisine hidayet Doğru yol apaçık bariz bir şekilde belli olduktan sonra Resule Elçiye muhalefet eder Ona karşı gelirse Böyle bir şart cümlesi Bunun sonuna ne gelecek tehdit gelecek Ama Allah subhanahu sonuna gelecek tehdidi Sadece bu cümleye bağlamıyor Kim kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra bariz bir şekilde üstünde hiçbir şüphe, toz olmadan bariz bir şekilde kendisine hidayet belli olduktan sonra rasul'e alch'e muhalefet eder ve ittabe gayre müminine ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olur ise nu'allima tawalla ve nuslihi onu diyor girdiği o yolda bırakırız Sonra da onu cehenneme atarız. Orasında kötü varacak yerdir. Sondaki tehditini Allah'ın girdiği yolda bırakırız. Ve onu cehenneme atarız. Ne yaparsa Resulü elçiye muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola uyar giderse. Allah Teala sadece peygambere muhalefet edeni, peygambere karşı geleni cehenneme koyacağını, onu girdiği yolla bırakacağını söyleyip bu konuyu burada bitirebilirdi, kapatabilirdi ama Allah Suhate burada salihaten müminlerin yoluna uymaya ve onların yoluna muhalefet etme, edenlere açık bir hükümetten bahsediyor. Peki bu ayetteki müminler kimdir? Bu ayette bahsedilen müminler yollarına muhalefet edilenlerin cehennemle, cehenneme atılma ile tehdit edilen müminler kimlerdir? Şöyle, bu ayetin indiği zaman yeryüzünde hükmünler kimlerdi? Saat. Şüphesiz sahabelerdi. Allah-u sünnet tarafındaki da, onlardan başka mümin yoktu. Bu ayete indiği zaman. Ondan gene yani bu ayete midir? Evveliyetle onlara bu ayete girerler. Saniyen kim müminlerin umumu girebilir Ki ulemanın büyük bir bu ayeti kelimeyi icmanın hücciyetine delil olarak getiriyorlar. Ama evveliyetle bu ayetin hükmüne, zınnana kim girer? Bu ayetin bizden müminler kimse o gün her onlar onları gerer. Bizim başka türlü nasıl anlayabiliriz Yani Peygamber Aleyhisselam'ın isim belirterek, adres, yerini göstererek söylemese bile, onun sözlerinden bu ayet kelimelerin Allah'ın sözlerinin bu çok açık şekilde açıklanmış hallerini biz görüyoruz. Vesselam bizlere bu kitabı indirmekle beraber, bu kitabı bizlere öğretmekle beraber, bunların içindekileri. Bizlere beyan etmekle, açıklamayla da vazifeldir, mükelleftir, görevi budur. Allah subhanahu ve ona kitabı indirdiği zaman diyor وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَذْرِكَرَ لِتُوْبَيْنَا لِنَّاسِ مَنْ اُزْيْلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki ne yapasın diye insanlara onlara indirilen bu şeyi onlara açıklayasın, beğen edesin diye. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere kitap ve sünnetin dışında kitap ve sünneti doğru anlamak için doğru anladığımıza kesin kanat edebileceğimiz üçüncü bir anlayış disiplininin selef olduğunu, sahabeler olduğunu şekilde işaret etmiş, ne şekilde tahsil etmiş göstermiş. Hepimizin bildiğimiz, sık sık da kullandığımız başta mesela bir nesnede meşhur iftira hadisi. Değil aleyhissalatü vesselam iftirakatil yehudu ala thineteyne ve seb'ine firka iftirakatil yehudu ala ihda ve seb'ine firka. İşte Yahudiler şu kadar fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar da bu kadar fırkaya ayrıldılar. Müslümanlar da şu kadar fırkaya ayrılacaklar. Yani gruba bölünecekler. Cemaate dönecekler, Partiye, hizme dönecek. Bunların içinde fırka naciye, kurtuluşa yalecek, cennete gidecek olan fırkanın özelliğinden bahsedilirken aleyhissalat-ı olduğu zaman verdi cevap nedir? Önce diyor ki hadisin bir rivayetinde cemaattir. Bunlar diyor. El-Cemaat, cemaattir. Bir başka adişin varyantında bunu tefsir eder mahiyette diyor ki bugün benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Bu bölünen fırkalar içinde kurtuluşa erecek fırka bugün benim ve sahabemin yolu üzerinde olanlardır. Hepiniz biliyorsunuz meşhur İmam Neve'i Rahmetullah da almıştır kâdisesi içerisinde. i̇rbad Bir Sari hadisi var biliyorsunuz değil mi? Diyor ki, وَعَذَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَوْعِلَةً Vociletmin halı kulu, veda rahmetmin halı ören. Bir gün diyor Rasulullah ve senem bizlere bir bir, bir vaaz verdi, bir nasihatte bulundu, bir konuşma yaptı ki bizim kalplerimiz titredi, kalpleri titreten, gözlere boşaltan bir konuşma oldu bu. Dedik ki ya Resulallah, senin bu konuşman sanki veda eden bir kimsenin konuşmasına benziyor. Sen sanki veda diyor gibi halim var. Bize vasiyette bulun, bize tavsiyede bulun. Görüyorum eser Usikum bitakvallahi azze ve celle ve semi Ve in teemmer aleykum abdül Allah subhanahu aleyhi ve teala sakınmayı İşitip itaat etmeyi tavsiye ederim Eğer başınıza bir köle dahi gelmiş olsa Ondan sonra diyor ki Şahit burası Fe innehu men ya'iş minkum ba'di Feseyere ihtilafen kethira Sizin aranızdan benden sonra yaşayacak olanlar Bir sürü ihtilaflar görecekler Aranızda Benden sonra yaşayacak olanlarınız <gülüyor> bir sürü ihtilaflara girecektik. Fealeykum <gülüyor> bi sünneti ve sünnet-i hulefai irşadidin mehdiin Diyor ki sizin üzerinize size lazım olan, size gerekli olan benim sünnetim ve benim raşid halifelerimin sünnetine uymaktır. Ondan sonra hikayesinde bunu öyle bir öyle bir kelime ifade ediyor ki Arapça. Hani size bu bir Buna tutunun, buna yapışın. Ona göre ki buna va'ddu 'aleyha bin nawajid. Nevacid nedir biliyor musunuz? <gülüyor> i̇şte Ağız dişleri. Yani onu bu şekilde böyle az, elle tutun. Hani ağzınızla da ısırarak elinizden kaçırmayacak bu kadar sıkı tutun. Peki adet sever misin? Kullandığı orada ibaret tabir bu. Sımsıkı sıkı bir şekilde tutun. Çünkü <gülüyor> kana sohı iyyakum muhtesasatu'l umur fe inna kull muhtesasen işte. Sakınacağınız şey de sonradan icat edilen, ictas edilen, uydurulan işlerdir bundan hepsi sapıklıktır, bir başka hadisede bu sapıklılığın hepsi de cehennemdedir, ateştedir. Yani Aleyhisselam da bizleri kendi sünnetiyle, kendi yoluyla beraber kimin sünnetiyle, kimin yoluna uymamızı gösteriyor işaret ediyor? Sahabenin, raşit halifelerin. Bu şu demek mi? Onların da dinde, teşvide söz sahibi oldukları anlamına mı gelir? Hayır, onların birisi bunu kendi hevalarından, heyestlerinden ortaya bir şey koyacakları, ihtiyaç edecekler, böyle bir ihtimal söz konusu çünkü. Şatib'e diyor ki rahmetullahi aleyh itisamda bu şundan kaynaklanan bir şey değil. Sahabeler peygamberden duymadıkları aleyh, peygamberden görmedikleri peygamberden anlamadıkları bir şeyi ortaya koyup da biz onlara uymakla mükellef değiliz. Onlar zaten bizim bilmediğim bir şeyi ortaya koymuşlarsa bizim sünnette göremediğimiz, anlayamadığımız onlar bunu ya peygamberden gördükleri bir şeyden ortaya koymuşlardır veya peygamberden gördükleri bir şeyden anladıklarını ortaya koymuşlardır. Şüphesiz onların anladıkları bizim anladıklarımızdan evladır. Niye? Çünkü onların anlayıp yaşamaları üzerine hayırla fiadet edilmiş. Onların anlaşları tasdik edilmiş. Ellerinde referanslar var. Bizim anlayışımızın doğrulup olmayacağına bir herhangi bir garantimiz yok. İmamlar da bunu aynı bizim söylediğimiz gibi bu şekilde olacağını kitap ve sünneti ...anlamada kullanılacak üçüncü bir disiplinin onlara masumiyet kazandıracak... ...anlayışa masumiyet kazandıracak üçüncü bir disiplinin selefin anlayışı olduğunu... ...fehmü selef olduğunu, daha geniş tabirle menhece selef olduğunu, selefin menheci olduğunu... ...anlatmışlar, söylemişler. İmam Ahmet. duymuyor, bilmiyor, yoktur İmam Ahmet'e. İmam-ı ehl-ü sünnet vel cemaat İmam Ahmet. ehl sünnet vel cemaatin imamıdır. Bütün dünyanın imamıdır İmam Ahmet. Sadece hanberi meselenin imamı değilmiş ehl sünnet cemaat imamdır. Onun bir risalesi var. usul sünnet isminde. Şerh-i sünnetiyle geçiyor. Diyor ki onun başında Usul-i sünneti endene ettemessükü bimâ kâne aleyhi ashabu rasulillâhi vel iqtidâ'u bihim Bize göre diyor sünnetin temelleri, sünnetin temel taşı şudur. Sünnetin temel taşı bize göre şudur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yoluna sarılmak ve onlara iktidar etmek, onların peşinden gitmektir. İmam Ahmet'in sünnetten anladığı buyumuş. Bize göre Sünnetin temel taşı şudur. Usul sünnetin aslı usul ana temel kolonu, temel direği Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının yollarına temel yollarına uymak ve onlara iktidar etmektir. Yine Muhaddis İmam Ebu Hatim El-Razi <gülüyor> Bilmiyorum hatırlayabileceğim mi? O da Lale işte Şerh-i i̇tikad Sünnesinde rivayet ettiği şekilde diyor ki Mezhebuna ve ihtiyabuna İttiba'u Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem ve sahabete ve tabiine ve man ki bizim mezhebimiz ve seçimimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun sahabesine onlara tabi olanlara onlardan sonra gelip onlara güzellikle ihsanle tabi olanlara ittiva etmektir. Onlara tabi olmak, onların peşlerinden gitmektir. Onun şöyle ki vel luzumu'l kitabe ve sünneti Taba ve sünnete iltizam etmek Ondan sonra diyor ki Ve zebbi anil e'immetil Muttebi'ati li'âthâri selef Ve selefin eserlerine Selefin sözlerine Onların metotlarına Onların tavır ve edalarına Tabi olan imamların peşinden gitmek Zebbe ne diyeceğiz hocam? Savunmak müdafaa etmek Onları onlara müdafaa etmek Onlarla beraber olmaktır Ondan sonra diyor ki وَاِخْتِيَارَنَا مَخْتَارَهُ اَهْلُ السُنَّةِ Bizim seçimimiz, tercihimiz de işte bu şehirlerdeki ehli sünnetten olan imamların tercihleridir. Ondan sonra imamları sayıyor. Kim gibi diyor mesela? Medine'de Malik İbni Enes gibi. Şam'da El-Evza'i gibi. Mısır'da Leys İbni Sa'd gibi. Irak'ta diyor, Hammad ibn-i gibi, Süfyan gibi, bunlar gibi imamların tercihlerini tercih etmektir. Bizim sünnetten anladığımız mezhebimiz, ihtiyarım seçimimiz budur. Meselefi sözlerine dikkat edin. Bir konuyla alakalı menhecini, akidesini, yolunu, metodunu beğen ederken, böyle bir yerlere, şehirlere atıflar varsa, mutlaka oraların, başlarında oraların alametler olan ilim ehlinde de her zaman bir işaret vardır. Ehli sünnet her her devirde birbirlerini geldikleri yerlerdeki ilim ehlininin soru sorarak öğrenilir, tanırlar, bilirler. Bir adam mesela işte Irak'tan geliyorsa ona kimi sorarlar? İşte ona Süfyana sorarlar. Ona Hammad bin sorarlar. Ona İmam Ahmed'i sorarlar. Ki o adamın tavalesinin ne olduğunu anlamak için. Eğer o, o sorulan kimseye ne diyor, onun hakkında hayırla bahsediyorsan, bu kimsenin ehl sünnetten biri olduğuna delalet ederim. Bu şekilde anlamda. Biz de bugün aynısını yaparız. Biz de bugün aynısını, biz Ebu Hatim el-Razi er rahmetullah'ın söylediğinde aynısını söyleriz. Sonunda da bu emsarda onun saydıkları alimler imamlar bir var mı? Yok. Allah hepsine rahmet etsin. Allah hepimiz onlarla beraber haşt etsin. Bugün kimler arasaydı yerlerde yok mu ehl-i imamları? Bugün ehl-i sünnetin önderi, alimleri yok mu? muhakkak var? Kimler var? Medine'de kim var? Abdülmasine'l-Akhabad var. Muhaddes, Muhaddesin Medine. İşte... Hicaz'da kim var, şeyde, Mekke'de kim var? Rabi i̇bn Hadi El-Madihali. İşte Riyad'da Kasim'de oralarda Şeyh Salih-i Fevzen var. Duymuşsunuz onu. Şeyh Abdülaziz İbn-i Vaz var. Suudi Arabistan'da. Şam'da kim var mesela? Muhammed Nasiruddin Ebu var. Onun talebeleri var. Yani bunlar malasir insanlar. Yemen'de kim var? şeyh e. Onun talebeleri var. Biz de bugün mesela aynı selefin yaptığı gibi Yemen'den gelen bir adam, dedik ki şeyh Mukbil nasıl? Onun talebeleri nasıl? Yani adamın tanımına göre bunun sünnetten mi, ol, değil olmuyor? Sünnetten olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz. El-Mühün diyor ki orada Ebu Razi bizim ihtiyarımız seçimimiz de bu şehirlerdeki Ehl-i Sünnet'ten olan imamların selefin eserlerine tabi olan Ehl-i Sünnet'ten olan imamların tercihidir. Onların tercihleri bizim tercihimizdir. Bizim meselemiz işte burada Onların sözlerine ittiba etmek, onların menajerlerinin peşinden gitmek. Allah İbn-i Mesud sahabeden fukahasının büyüklerinden o diyor ki kendisinden sahih olarak rivayet edilmiş şu anda hatırlamıyorum tabi senedir İnsanlar ilim kendilerine büyüklerinden ondan sonra bunu tafsili mahiyette diyor ki yani Allah Resulü'nün ashabından ve büyüklerinden geldiği müddetçe insanlar selamet üzerinde Salih bir şekilde yaşamaya devam ederler. Ne zaman ki ilim kendilerinde, küçüklerinden gelmeye başlar, insanlar o saatten sonra artık helak olurlar, sapıtırlar, giderler. Onun sahabeni kendisiyle alakalı söyleni çok sözü var bu. Türkçe kitaplarda falan bundan tercümleri muhakkak sözdür Allah diyor mesela, kulların kalplerine baktı. Onların işte diyor Muhammed'in kalbini en temiz olarak gördü. Onu, onu kendisine risaletle, elçilikle görevlendirdi. Ondan sonra baktı bir daha kalplerine. Onun sahabesinin kalplerini peygamberinin yanına vezirler olacak, yardımcılar olacak, ensal olacak, onu destekleyecek, ashab olacak kalpler olarak gördü. Onun yanına destekçi yaptı. Yani kısaca özetleyecek olursak söylediğimiz şeyi. Bizler ehli sünnet vel cemaat olarak Selefili olarak e bunun tekrar söylüyorum Şeyh, Şeyh al albaninin Rahmetullahi aleyh <gülüyor> Üzerinde en fazla terk ettiği mesaj budur Pasfiye, terbiye ediyor bir de bunu söylüyor Her muhal arasında Muhakkak e biz, diyor, biz kitap ve sünnetle amel ediyor değiliz yani böyle bir şey yok. Türkiye'de böyle bir, böyle bir laf var belki duymuşsunuzdur Kendilerine ehl sünnet vel cemaat Diyen insanlar Biz kitap ve sünnetle amel ediyoruz diyor Hayır biz kitap sünnetle amel etmiyoruz Kitap ve sünnetle amel edenler onlar kitap ve sünnetle kendi havalarını anladıkları kadarıyla amel ediyorlar. Biz Selefi'ler, bizim özelliği, biz, bizim diğer İslam fırkalarını ayıran şey, bizi gerçek İslam, İslam'ın saf hali, İslam'ın, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın indirdiği şeklindeki hali olan Selefilik iddiamızın özüşü. Biz kitap ve sünneti Selefi Salihinin, sahabenin, bunlara tabi olanların, bunlara ihsan ile tabi olan imamların anladığı şeklinde anlayıp bu şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. Ama bizim anlayışımız, kendi anlayışlarımız, hevamız değil. Çünkü benim anlayışım başka, seninki başka olabilir. Yani ne o Kitap, sünnet ve fehmus, fehmus selef. Selefi salihinin anlayışı, selefi salihinin metodu menheci. Selefi salihin kim? Allah, Allah Resulü'nün sahabesi kendilerine, ilk önce kendilerine, meşhur hadiste hayır nasi karni hayırul karni karni dediği var ya, insanların en hayırlısı benim asrımda bulunanlardır ondan sonra, ondan sonra gelenler bu meşhur hadiste kendilerine sena edilmiş kendileri ölmüş, bu ilk üç nesil buradan yalnız şöyle bir şey çıkartmayın İnşallah bu toplulukta bu çıkartacak insanlar yoktur şöyle bir anlamda çıkmaz bundan yani seleften herhangi bir işte herhangi bir kitapta Musannef İbn Ebi Şeybe'de Abdur-i Rezak'ta filanca bir yerde bir eserini Bir sözünü gördük onun bir tavrını Bir amelini gördük tamam men ü budur fehmi budur diye de Ortaya çıkmıyor hiç, fehim onların neyinden alınır? Bütününden alınır Çünkü arada mutlaka her Zaman bir takım Şuzuz Nasıl diyeceğiz? Böyle marjinal Görüşler ortaya çıkabilir Sahabenin içinde de bu vardır bunlar Ondan sonra gelen tabi imamlar arasında da mutlaka her zaman topluluğun yani raci olanın dışında Ayrık. tek tük kalmış ayrı bir takım görüşler mutlaka çıkabilir. O yüzden sakın ha bir yerde seleften birisinin bir eserini, bir amelini, bir tatbikatını gördük, ha demek ki selefin menheci buymuş diye öyle ilmihalinin, ulemanın görüş belirtmediği yerlerde selefi bir tayin etmeye kalkmayasın. Benim seleflerle alakalı söyleyeceklerim bunlar namaza daha az bir vakit kaldı galiba son olarak kısa aleyhisselatü vesselam hepimizin eddini nasiha diyor aleyhisselatü vesselam, din nasihattir bizler Müslümanların hammesi için, kendi kardeşlerimiz arasında hani belki bizlerin bu tarafa geçmesi bir daha nasip olamaz Biz, o tarafta çok olur, sizler buraya gelmezsiniz, belki karşılaşamayız ben bu topluluk hakkında, bu davet hakkında gerçekten çok hüsnü zannım var çok iyi şeyler duydum İnşallah Allah aranızdaki bu birliğinizi bu gayretinizi, ihlasınızı bozmasın. Yalnız bunun için biz belki yani yaşımız küçük de olsa Türkiye'deki bu şeylere biraz daha fazla şey olduğumuz için, hani önceden beri bir 10-12 seneden beri içinde olduğumuz için belki bir iki küçük nasihatım olabilir. Sakın ha sizler aranızda tevhidi müdarasa etmekten, mütalaa etmekten usanmayın, bıkmayın, bunlarla alakalı melal gelmesin. Ya artık tamam kitabı töyde okuduk, tam bir yok iki yok. Artık tam bunu öğrendik ya, bu artık başka konulara geçelim. Hani bu işin mesela siyasi olaylara girelim. Hani siyasi konular var, gündemi takip edelim, kılıbati yapalım. Sakın ha bu, bu, bu tevhidi müdahase etmekten, kavali dar okumaktan bıkmayasınız. Kitabı tevhid, Türkçe tarihlerin başucu kitabıdır. Hani mesela okunur. Böyle roman gibi hani kitabı tevhid söyledi Yani ben Tolstoy'un çocuğu okudum Bitirdim gibi yani kitabı okudum diye Okudum kaldıracak böyle bir kitap değildir Bunu okuyun Ardınıza inşallah Daha bilen bir kardeşiniz Başka şerlerden de istifade ederek istifade ederek kendi Nefsinden değil de Ulemanın ilim sahiplerinin meşahin sözlerinden istifade ederek Bunları size güzel bir şekilde anlatsın Şer etsin okuduğunuz bitti mesela İlk 3 ay sonra bir daha baştan okuyun bir daha baştan okuyun ve bu bu, bu bu şekilde okumayı düşün. çünkü ki tevhid dağılır da bitmez. Aleyhisselatü Vesselam Risalesiyle, mesajıyla gönderildiği günden vefat ettiği güne kadar anlattığı şey nedir Aleyhisselatü Vesselam'ın? Pey Pey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu en son hadisini biliyor musunuz? Hani Allah Yahudilere, Hristiyanlara lanet etsin. İşte onlar peygamberlerin kabirlerini türbe yaptılar, üzerlerine mescip yaptılar diyor ya. Aleyhisselatü bunu hangi durumda söylüyor Hiç dikkat ettiniz mi? Hazret Aisha anlıyor abi bir tanesi. Sonu. Peygamber eser teveselem artık ölüm şeyleri. Neden götürüyor onu? Ejder. Ejder. Ejder. Zekerat. Ejder gelmişte. Zekerat durmu? Arı eser ateşli. Ateşin hummanın etkisinden bayılıyor. Sonra tekrar ayrılıyor. Bunu söylüyor. Üstüne. Ondan sonra tekrar arı eser bayılıyor. Kendini kaybediyor. Üstüne soru dakik. Ayrılıyor. Tekrar bunu söylüyor. Ölümünden cerrahi üç mü yedim Allah alem hatırlamıyorum. Yani bu kadar evet. kısa bir zaman önce. Muhammed eman Camii duydunuz mu? Arada uyanlarınız var mı? İnşallah duyun. Muhammed Aman Camii bizim Medine ulemasının meşahin büyüklerindendir. Tehid vefat etti. Biz de kendisinden yetişemedik. Kasetlerini gördük. Ama Suudi Arabistan'da körfec ülkelerinde Hizbiler, tekfirciler, ihvancılar, selefilere Telefilerden bahsederken onlara bunlar camiler diye bahsedirler, bu kadar önemli bir adamlar bizim içimizde yani. Bunlar camiler diye bahsederler, Cami adamları bunlar diye bahsederler. Böyle bütün ömrünü tevhid anlatarak, tevhid dersleri yaparak geçirmiş. Onun ölümünü anlatıyordu Abdülmalik Ramazani, var ya mederik Nazarı sahibi, Cezayir'i. Diyor ki aynı o şekilde ölümünün son anda diyor, biz başucundaydık. kendinden geçiyor, kalkıyor diyor, Diyor, diyormuş ki el-tevhid, tevhid tevhid tevhid unutmayın, bak buna iltizam edin, bunu unutmayın diyor, tekrar geri bayılıyor diyor. Kalkıyormuş, ama Atayil'e dikkat edin, boşverin siz bunların bu laflarını. Onlar diyor ki yani fıkırlaki yapalım, siyasi olaylar dolan, kardeş olalım, bak Amerika bütün Müslümanların mi, üstünde, Ahmet-i orada bak, Amerika kafa tutuyor, yalnız bırakmayalım kardeşimizi, neyse. Diyor ki, hayır, gözlerimi açıyor kapatıyor diyor tevhid tevhid ihmal etmeyin. Satana bunu, bunu aranızda müdahale etmekten, müdahale etmekten melal gelmesin. İkinci bir konu arkadaşlar, kendi menhecenizin açıklığını, vuduhunu ortaya koyun. Yani vadıh olun, açık olun, bariz olun. Çünkü bizim gibi giinen görüntüsü bize benzeyen, paçalarını kısaltan, sakallarını uzatan, namaz kılarken ellerini kaldıran, ama ehl sünnetle arasındaki ihtilaf hiç de öyle kardeşçe, yüz yüze bakılacak Yani yüz yüze bakmaya devam edecek türden ihtilaf olmayan insanlar bu ülkede Çok özür diliyorum Ben kötü bir bu Kendilerine de selefi diyerek Bu ülkede daha doğumlu selefi davetin Temelini dinamik koyar hızına geçen insanlar bu ülkede Dışarıdan bakan insanlar Sizlerle onlar arasındaki farkı anmasınlar. Münasebetli veya münasebesiz siz bunları vurgulayın Hani be, belirli önemli şeyler vardı. Hiç kendinizin hani biz, hani biz, biz, biz onların değiliz ha. Bizim de konuştuk aşağıda. Biz ne olduğumuzu anlatı, anlatacak kadar, anlattığımız kadar ne olmadığımızı da insanlara söylemek durumundayız bugün. Çünkü bizim ismimizi kullanıp, bizim kılığımızla gezip, bizle aynı yere intisap ettiğini iddia eden insanlar, bugün dünyayı karışıyor, Türkiye'de karışmaya başladılar. Nasıl hep patlatıyorlar değil mi? Masum savaş olsun barış olsun çoluk olsun mürsel olsun kafir olsun ayırmadan insanlar öldürüyorlar. İnsanların güvenliğini tehdit ediyorlar. Değil mi? İnsanlarda bir korku hali geliyor. Tem, yeryüzünde fesat çıkartıyorlar yani. O yüzden kendinizi ne olduğunuz anlat anlattığınız kadar ve ne olmadığınızı da söyleyin. Ha yani karşıdaki adam birsinler bu onlardan değil. Aynı yani tipe aynı ama böyle biriz değil. Hani siyasi bir şeyle alakalı bir konu açıldığı zaman söyleyin. Herkes bilsin bu adamlar bilmediği değil. Bunlar öyle Bu adamların devletle, terörle ne işleri yok. Kimseyi suikast etmez, kendilerini patlatmaz insanlar. Bu şekilde bunları biliyorsunuz. Yani mümenniciniz ve olarak. Şunu tabire ederek dikkat ediyorum. Seleften birisinin kullandığını gördüm. Ehli hevadan, ehli bidattan sakındırmanın şeyinden bahsedirken diyor ki münasebetli ve münasebetsiz olarak bu mevzulara girilir. Hani konu olsun olmasın. Konuyu açın bir şekilde girin yani. Konu bundan alakalı olsun olmuş. Çünkü çok kötü bir durumdayız. Yine buna bağlı olarak aranıza giren insanlara dikkat edin. Gerçekten şu topluluk güzel bir topluluk. Bir şey böyle göze bakmaya başladığı zaman dışarıdan araya var olur. Yani polisi, devleti falan kastetmiyorum. Tekfiri fikirlere, cihadi fikirlere sahip ve gözleri, kalbi kör. Söylenen hiçbir şeyden hiçbir şey anlamayan. Ama sadece işte o bir lokale gelir gibi aranıza gelip gelen insanlar olabilir. Hani onların size Vereceğiz zarar, inanın hayır bile edemezsiniz. Aranızda bunlar, bunlarda öyle bir şey var ki, heva bir kere ortama girsin, zehirini bir atışsın, çekin, ondan sonra çekirse de de, ondan sonra kendi içinizde birbirinizi yemeye başlarsınız. Allah neyse ne inşallah Hüseyin kardeşler biz de şey yapalım, siz de bulun, Meşayihin, işte Yemen'de şey Mukbil'in davetini okuyun mı? Sorun, adamlar ne yapmış oradan? Şey Mukbil çok yerde anlatıyor, kendini kasetlerinden. Bizim diye burada davetin. Bu kadar bereketlenmesinin en büyük sebebimden biri bizim diyor vadı oluşumuzdu. Ne olduğumuzu net olarak kendimizi ortaya koyduk. Bizim devletten polisten çekinecek bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Hayır. Var mı? Hayır. Hakikaten yok yani. Aramızda yani Tayyip Erdoğan'ı indirip işte Ahmet necesi öldürmek istemesi birisi var mı aramızda? Bizim öyle bir, öyle bir yok. O yüzden yani mesela buraya bir işte aramızda acaba polis var mı acaba yani tereddüdümüz olamıyor mu? Olamaz. O yüzden biz açık olalım. Vado olalım. Ne olduğumuzu anlattığımız kadar ne olmadığımızı da anlatalım. Ama aramızda bu insanları sokmayın. Ellerini kaldırıyor diye. Allah'ın semada olduğunu kabul ediyor diye. Işte, Kadir'de, kirdelere, fazla üstüne ne gitmese ki bunlar yanlıştır, şıktır diyor diye. İkimizi şerefi kabarına sokmayın. Hani anlayacak insan vardır, cahildir, etkilenmiştir, belki nasihatta düzelir. Yani bu insanlara düzelir. Ama bunun dışında heva sahibi, bunu kendine din Bu insanlarla aramıza sokmayın. Bunlarla muaşeret etmeyin Bunlarla oturup kalkmayın İcap ediyorsa bunlara selam dahi vermeyin Hem, sen, hem sizin kendi Kalbinizin selameti için Hem bu mübarek davetin selameti için Çünkü, bunu, çünkü Bunlar bu şekilde yaparak 60 milyon insanın önüne Bu davetin gitmesine bu davetin ulaşmasına Mani oluyorlar engel oluyorlar Allah'ın önünde bilmiyorum bunun hesabını nasıl verilecek Daha doğmamış bir davetin Dibine dinamit koymak ne demektir ya 60 milyon insan la ilahe illallah derken bunun ne olduğunu bilmiyor. Ebu Cehil'den farkı yok itikadında La ilahe illallah diyor. 5 vekikten namaz kılıyor. Kendini Müslüman ah, da zannediyor. Ahvâ adamı derdi la ilahe illallah. Ne demek oldu? Git demiş. Bunun anlamıyla alakalı hiçbir fikri yok. Allah baştan söyledi Arkadaşlar bunu senin, benim onun özü bizim buramıza yükledi. Ha. Bu mesele ciddi bir mesele. Basit bir şey değil yani. Bir de kendi aranızda İhtikadın yenecin dışında. Çünkü bunlar gerçekten istirak edilecek meseleleri vardır. Gerçekten ortaya safların çizileceği, araların açılacağı meseleler vardır. Ama bir de fıkhi mesele vardır. ihtilaf meseleleri vardır fıkhi. Ulemanın da, senetin de kendi aralarında ihtilaf ettiği fıkhi meseleler vardır. İşte namazda abdeste bir takım, bunun bozuyorum, bu namazı bozuyorum, bu heye mi koyacağız, dizimi mi koyacağız, elini bakmayacağız mı, parmağı işte kıpırdatacağız mı gibi yani örnek bunlar çok konuşulacak. Bu meseleleri, bunlar ihtilaf meseleleridir. Bu meselelerde bizim selafimiz de ihtilaf etmiş, biz de bu meselede ihtilaf ederiz. Ama bizim selefimiz bu meselede ihtilaf ederken iftiraka düşmemiş, hayır düşmemiş. Bunun kavga gürültü meselesi haline getirmemiş. Birbirleriyle ara, bu meselelerin araya şeytana sokmamış, birbirlerle kavga etmemiş. Bir, bir, birisi ötekisinin arkasında namaz kılma namaz kılmayı terk etmemiş. Abi nedir? Yani. Gücümüz yettiği kadar ilim öğrenmeye gayret ederiz. Aramızda ilim talebelerine sorarız. Şimdi i̇şte meşayir fetvaları bellidir. Benim sesimizin bir tanesi amel ederiz. Öbür daha doğru geliyorsa onunla amel ederiz. Ama sakın ha bu meseleyi, bu ihtilafın meselesini, ihtilaf, ayrılık, kavga, gürültü, birbirlerimize etme meselesi haline getirmeyelim. Hüseyin kardeşi dedi ki bunları müvalatın, muaydatın konusu yapmayalım. Dostluğun, düşmanlığın konusu yapmayalım. Bunlar önemli şeyler, ama illaki illaki tevhide inşallah önem gösterin, Bunlar okumaktan bık, bıkkınlık vermesin. Eğer, eğer bir bıkkınlık geliyorsa bilin ki bu şeytandandır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetinin başında bununla başladı, davetin sonunda bununla bitirdi. Aleyhisselatü Vesselam işte ölümünden kaç gün önce dahi hep tevhidi terkiz ederek, hep tevhidten bahsederek çünkü bu bizlerin bu dünyaya gelişimizin sebebidir. En büyük meselemiz, en büyük mesleğimiz, en büyük davetimiz budur. Bundan sakına sıkıntı gelmesin. Ve demin dediğim mesele sakın ha netliğinizi, vuduhiyetinizi bozmayın. Bunu koruyun. Bu insanlarla böyle hani şaka de olsa ve sohbet muhabbet için bile olsa eğer ıslah olmaları mümkün değilse bu insanlarla muhaşerete dahi, iş uzatmayın. Hem kendi kalbinizin selameti hem de bu ülkedeki davetin, selefi davetin selameti için. bir şey söyleyeyim. Son bir konu çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Dünya gündemiyle alakalı çok büyük meseleler oluyor. Mesela değil mi? işte 11 Eylül <gülüyor> saldırılar oluyor. Ben bir yerde bombalar patlıyor. İşte Burak'ta cihatla alakalı bir konular var. Çiçekistan'da bir şey oluyor. Afganistan'da bir şey oluyor. Yani, biliyorum. yani Müslümanların umumuna ilgilendiren böyle büyük olaylar oluyor. Bu olayla alakalı bizim kendi içimizden bazen görüyoruz. Böyle i̇lim talebesi kardeşlerimiz bile Olayı ilk ortaya ilk duyar duymaz böyle Hemen hamasetle bir takım böyle yorumlara Sözlere girişiyorlar bir takım şeyler kabarıyor Bu çok yanlış bir şey <gülüyor> Bu büyük olaylarla alakalı arkadaşlar bizim Herhangi bir fikrimiz olamaz Biz Irak'ta cihat var mı yok mu diye fikir Beğen edecek kadar o kadar Yani üst birkaç fazla fırın ekmek Yememiz lazım tabi caizse Irak'taki cihatın durumu nedir Orada cihat var mı yok mu işte seçimlerde oy kullanmak acaba caiz midir, ya, vacip. Ha, vacip midir, Tayyip Erdoğan desteklemek zorunda mıyız, filan bunlar, hani böyle bir-iki İlmihal kitabı, fıkıh kitabı okumuş, bir-iki camiye, İslamiye bitirmiş, işte bir-iki alime Şehir İbni Hüseymiye Şeyh Albaniye'nde 20 sene münazeme etmiş, insanların hakkında görüş, beğen edeceği değil. Özellikle böyle ümmeti ilgilendiren büyük konularda ümmet şeritinde konuşabilecek bir tane, iki tane de olur fazla olmaz. Bunlar Şehristan Mütemih'in tabiriyle Yani ilim ehlinin bile İstimbat sahibi en özel En seçkinlerini konuşuyla konulardır Bunlar hakkında biz yolun parayı yapmaya sakın ha Kalkmayalım bizlerin ayaklarını kaydır Allah bunlarla bizim kalbimizi Ters çevirir Allah hepimizi muhafaza etsin Bunlar önemli mesajlar Biz ne yaparız yani eğer ilim ehlinden Konu hakkında bildiği bir şey varsa Bunu konuşuruz yoksa konuşmayız Genelde zaten elimehline söylediği şeyler belli ama böyle atıfeyle, hamasetle, işte haber bültenlerini takip ederek, CNN haber, CNN'de haberleri deneyerek oradaki mücahit, kendilerine mücahit grupların görüntülerine, kılık kıyafetine, namaz kılma şeklinde, elini bağlama şekline bakarak, hani yorum yapıp sakın ha, bu tehlikelere düşmeyin, bunlar çok tehlikeli şeyler. Biz bu siyasi meselelerden, kendi ülke içindeki siyasi meseleler biliyorsun olsun, bunlar bize şeyler değil haber bültemlerle seyretmeyelim yani. Yani Tayyip Erdoğan, işte, Avrupa Birliği'yle alakalı bilmem başvurdu falan. Yani bizim Bizimle alakalı bir değil bunlar. Toprağın altına girdiğiniz zaman mezarına gidiyor musunuz? Mezar ziyareti yapıyor musunuz? Toprağın altına girdiğiniz zaman bizim muhatap olacağımız şeyler değil bunlar. Biz önce kendi işimize bakalım. Kendi muhatap olacağımız şeylerin cevabını verelim. Onlar da kendilerinin muhatap, kendi sorumluluklarının cevabını verirler Allah. Ama büyük meselerden, siyasi meselerden, devlet aleyhinde Özellikle bunu söyleyeyim. İnşallah da burada konuşuluyordur. Bizim ehl sünnet ve cemaat itikadımızla, menhecimizle bizim yöneticilerle alakalı yöneticilerimizle alakalı durumumuz, itikadımız bellidir. Biz onların bize verdikleri emirleri mağruf ölçüsünde yerine getirip itaat ederiz. Ondan aleyhinde sağda solda konuşup insanları bundan aleyhine kışkırtmayız. Değil mi? Onlara da hayır dua ederiz yöneticilerimize hayırlı dua edelim İmam Ahmet'in Fudali bin Eyyad'in bir sürü imam diyor ki eğer Allah katında makbul bir duam olduğunu bilseydim bunu kime ederdim? Yöneticiye ederdim eğer, bilsem ki bir duam kabul olacak bu duamı kime yapardım? Yöneticiye niye? O ıslah herkes ıslah çünkü Allah yöneticilerimizi ıslah Allah bizleri de ıslah Allah Müslümanların yöneticilerine salih müşavirler, danışmanlar yardımcılar nasip etsin Allah Subhanahu Teala ayaklarımızı tevhitten, sünnetten kaydırmasın, Selefin metodundan, menhecinden uzaklaştırmasın. İnşallah bunları öğrenmeye, tatbik etmeye gayret gösterelim. Tekrar baştan söylediğim gibi, yani bu tevazu kelimesi olarak bir anlamayın. Allah benim kalbimin içindekini biliyor. Ben bu toplulukta konuşmaya ne ehliyet sahibi bir kimseydim, ne bu topluluktaki insanların daha faziletli bir kimseydim. Ama burada kardeşiz, böyle bir bize tutan edilmiş. Bizim burada bu kelime ilka etmemiz bugün icap etmiş Siz haklarınızı helal ediniz Eğer söylediğim şeyler içerisinde Hakka uygun Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine Selefin metoduna, menhejine uygun şeyler var Ediyse Bunlar Allah'tandır Eğer hatalarım, yanlışlarım varsa Bunlar benim şahsi eksiklerimden, taksirimden Şeytandandır Sizler eğer düzeltmek istediğiniz Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun edin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onun ailesine ashabına selatü selam edelim. Sizler de söyleyin. Sallallahu mevselim ve barik ala abdike ve nebiyike muhammedin ve alihi ve sahbihi. Abi işte bak bizimki de tevhid sünnet bir parmak fazla. <gülüyor> Samağa bir daha... Abi bana Amerika ajanı demişler. Tamam. Son durakta. Ümrani, <gülüyor> Ümraniye son durakta